Bu seferki hedefin karada hareket halinde. Agir kara eğitim ünitesini yok etmen lazım. Hedefini yok etmek için geminin yukarıya ve aşağıya doğru yaptığı hareketlere dikkat et.